İbrahim Sofrası Ramazan Şerif Özel Örnek Hayatlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mübarek Sahabeleri 1. Bölüm Mus'ab bin Umeyr Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir zat. Kureyş gençlerinin göz bebeği. Güzellikte, gençlikte en önde olanlardan. Tarih sayfalarında raviler onu tavsif ederken, Mekke halkanın en hoş insanı derlerdi. Varlıklı bir ortamda dünyaya geldi. Zenginlik içinde yetişti. Mus'ab bin Umeyr, hiçbir Mekkeli'nin görmediği müsammahayı ailesinden görerek büyüdü. Çiçeği burnunda, her türlü varlık içinde yetişmiş, Mekke'nin güzelliği, meclislerin incisi, Böyle bir gencin imana yönelmesi İslam'la müşerref olması mümkün müydü? İslam'ın rengini verdiği Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın terbiye ettiği kimselerden biri Musab bin Umeyr andır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini müjdeleyici, sakındırıcı ve bir olan Allah'a ibadete çağıran olarak gönderildiğini söylüyordu. Mekke bütün problemlerini, uğraşlarını bir tarafa bırakmış, sadece Allah Resulü ve onun getirdiği dinle meşgul oluyordu. Zenginlik ve refah içindeki bu gençte insanlar içinde bununla en çok ilgilenenlerden biriydi. Gençliğine rağmen Meclislerin vazgeçilmez insanı olan Mus'ab, her mecliste bulunması istenen bir şahsiyet olmuştu. Sözlerinin güzelliği ve aklının üstünlüğü, kendisine bütün kalpleri ve kapıları açıyordu. Bir gün işitti ki, Allah'ın elçisi ve ona inananlar, Kureyş'in erişemeyeceği ve eziyet edemeyeceği uzaklıkta bir yerde toplanıyordu. Burası Safa tepesinde Erkam'ın eviydi. Hiç tereddüt ve duraksama göstermeksizin bir akşam Darül Erkam'a gitti. Orada Allah'ın elçisi vardı. Asabıyla karşılıklı oturmuşlar. Onlara Kur'an okuyor, onlarla beraber namaz kılıyorlardı. Mus'ab adeta yerinde duramıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden fışkırıp dudaklarından akan ayetler kulaklara ve gönüllere yollanıyordu. Öyle ki, Mus'ab'ın gönlü o akşam dolu dolu olmuştu. Öylesine huzurla dolmuş, öylesine mutlu olmuştu ki, sanki kanatlar üzerinde uçuyordu. O sırada Allah Resulü mübarek sağ ellerini uzattılar ve kalbi çarpan bu gencin omuzuna dokundular. İşte o an okyanus derinliğindeki sakinliğe erdi. İman nuruyla aydınlanan ve İslam'la şereflenen bu genç adeta olgunlaşmış, Hayatının akışı birdenbire değişmişti. O gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab'ın annesi Hunnas Bint. Malik, korkunç güçte bir şahsiyete sahipti. Mus'ab Müslüman olduğunda, yeryüzünde korktuğu yegane kimse, Annesiydi. Bütün Mekke ileri gelenleri ona baskı yapsalar veya üzerine gelselerdi ona daha hafif gelirdi. Annesinin düşmanlığı bütün bunların yanında güç yetirilemeyecek büyük bir korkunçluktaydı. O anda hemencecik düşündü ve Allah'ın hükmü yerine gelinceye kadar Müslümanlığını bir süre gizlemeye karar verdi. Darül Erkam'a sürekli gidip geliyor, Efendimizin dizinin dibinde oturuyordu. İman ettiği ve imanını annesinden gizlemekle öfkesinden kurtulduğu için son derece mutluydu. Fakat özellikle bugünlerde Mekke'de bir sırrın uzun süre gizli kalması imkansızdı. Kureyş'in gözü, kulağı, inananların üzerinden bir an olsun eksik olmuyordu. Darül Erkam'a gizlilikle giren Osman bin Talha radıyallahu an ilk olarak gördü. Bir seferinde de onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılarken gördü. Adeta çöl rüzgarları birbiriyle yarış etti ve hemen haberi Mus'ab'ın annesine yetiştirdiler. Mus'ab, annesi, kabilesi ve bütün Mekke uluları huzurunda dimdik durmuş, Hakk'a olan kesin bağlılığını ve sebatını onlara Kur'an'dan ayetler okuyarak gösteriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an'la onların kalplerini yıkıyor, şeref, adalet ve takva ile dolduruyordu. Annesi Kur'an okuyan Musab'ı susturmak için harekete geçtiyse de onun güzelliği, yumuşaklığı karşısında pek bir şey yapamadı. Annelik duygusu ağır bastı. Dövmek ve işkence etmek gibi şeylerden vazgeçti. Ama ilahlarına dil uzatmasından dolayı da başka bir cezalandırma usulüne başvurdu. Böylelikle, Mus'ab'ı, kendi evlerinin direklerinden birine bağladı. Kapıyı da üzerine kilitledi. Bu durum, Müslümanlardan bir kısmının, Habeşistan'a hicret haberini alıncaya kadar devam etti. Bunu duyar duymaz, çareler aramaya koyulan Mus'ab, bir gün annesi ve muhafızını gaflete getirdi, Habeşistan'a göçenler arasında muhacir olarak yerini aldı. Habeşistan'da diğer muhacir kardeşleriyle birlikte bir zaman kaldılar. Sonra tekrar Mekke'ye döndüler. Efendimizin emri üzerine, İkinci defa Habeşistan'a hicret ettiler. Mus'ab için Habeşistan da Mekke'de eşitti. Her yer ve zamanda imani tecrübesini arttırarak sürdürüyordu. Bir gün Efendimizin etrafında oturan Müslümanların yanına gitti. Ansızın onu gören Müslümanlar, şefkatle başlarını kaldırıp baktılar. Sonra bakışlarını indirdiler. Bazılarının gözleri yaşarmıştı. Onu eski döküntü bir elbise içinde görmüşlerdi. Halbuki onun imandan önceki hayatı refah ve bolluk zenginlik içindeydi. Allah Resulü Aleyhisselam bakışlarını ona çevirdi ve mübaret dudaklarından şu sözler döküldü: Musabı böyle görüyorum. Onun kadar ailesinin bolluk ve zenginlik içinde gark ettiği kimse yoktur Mekke'de. Ama o, bütün bu bolluğu ve varlığı Allah ve Resulünün sevgisi uğruna terk etti. Annesi, onun dinini terk etmesinden dolayı mal varlığından faydalanmasını yasakladı. Artık fakirdi. Oğlu bile olsa, ilahlarını terk eden, onların aleyhinde konuşan bir kimseye asla bir gram yiyecek de vermeyecekti. Son olarak annesi, Habeşistan dönüşü onu tekrar hapsetmek istedi. Hapsetmeye yardımcı olan herkesi öldüreceğine dair yemin edince, annesi onun ne kadar kararlı olduğunu bildiği için bıraktı. Hem annesi, hem kendisi bu esnada ağlıyorlardı. Bu son veda anı. Annenin küfürde aşılacak direnişini, oğlun da imanda şaşılacak sebatını sergiliyordu o an. Anne, oğlunu evinden kovdu ve şöyle haykırdı. İstediğin yere git, artık ben senin annen değilim. Musab annesine yaklaştı ve Ey anneciğim, sana yardımcı olmak istiyorum ve senin adına endişe ediyorum. Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna ne olur şehadet getir dedi. Annesi, parlayan şu yıldıza yemin olsun ki, senin dinine, Asla girmem. Aklım zayıf, görüşümde kıt değil. Çekil git buradan. Böylelikle Mus'ab radıyallahu an rahatı ve bolluğu bir tarafa itip eski elbiselere ve bir gün tok, birçok gün aç kalmaya razı oldu. Çünkü onun ruhu o güzel inanç aydınlığı ve Allahu Teala'nın nuruyla dopdolu olmuştu. Adeta Musa'p başka bir insan olmuş, gözü cilalanmış, ruhu da aydınlanmıştı. İşte o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu önemli bir görev için seçti. Medine'ye elçi olarak gönderecek Akabe'de Allah Resulüne biat edip iman şerefine eren Ensar'a İslam'ı öğretecek, başkalarının da İslam dinine girmelerini sağlayacak ve Medine'yi o büyük hicret günü için hazırlayacaktı. Halbuki yaşça, makamca Allah Resulüne yakınlık bakımından ondan çok daha önde olanları vardı ashab içinde. Ama o seçildi. En ağır yükü ona bıraktı. Hicret yurdu olacak olsa Medine'de, İslam'ın geleceği ellerine teslim ediliyordu artık. Az bir zaman sonra bütün bir dava adamları, savaşçılar, mücahitler onun vesilesiyle İslam safına geçecekti. Mus'ab radiyallahu Allahuteala'nın kendisine bahşettiği üstün akıl ve yaratılışla bu emanet yüklendi. Musab Medine'ye geldiğinde Akabe'de Allah Resulüne biat eden 12 kişi vardı. Onlar da Allah ve Resulüne icabet edeli ancak birkaç ay olmuştu. Bir sonraki hac mevsiminde yapılan Akabe biatında Medineliler, Mekke'ye Efendimiz'de buluşmak için temsilciler gönderdiler. Mus'ab'ın önderliğinde gelen Müslümanların sayısı yetmiş kişiydi. Mus'ab, dehası ve zekasıyla Allah Resulünün ne kadar isabetli bir tercih yaptığını ispatlamıştı. Kendisi verilen elçilik görevini tam olarak ifa etti. Böylelikle, Allah'a davetçi, Allah'ın diniyle insanları hidayete çağıran mübeşirdi. Kendisine inandığı Allah Resulü gibi, sadece Hakk'ın rızasını düşünüyordu. Esad bin Zürare'nin yanında, o zamanlar misafir olarak kalıyordu. İkisi birlikte kabileleri, evleri... Toplantı yerlerine dolaşıyorlar. Yanlarında bulunan Kur'an-ı Kerim'den insanları okuyorlar. Onları Allah tek bir ilahtır. Ona koşun, ona inanın demeye davet ediyorlardı. Bazen öyle durumlar meydana geliyordu ki, davet esnasında eğer zekası ve ruh yüceliği olmasa, hem kendisi, hem de beraberinde olanlar, helak olabilecekti. Bir gün, vaaz ederken, ansızın Üseyd bin Hudayr çıkageldi. Bu adam, o zamanlar Medine'nin ileri gelenlerindendi. Kızgınlık ve öfke ile, kavmi arasında alışmadıkları diniyle fitne çıkaran, ilahlarını terke çağıran ve daha önce hiç duymadıkları, Alışmadıkları tek bir ilahtan söz eden, Mus'ab'a doğru yürüdü. Onların ilahları hep belli yerlerde duruyordu. Bir kimse ilahlarına ihtiyaç duyduğunda yerini biliyorlardı ve o tarafa gidiyor, o ilahta onun zararını gideriyor, duasını kabul ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahına gelince, Mus'ab'ın davet etmiş olduğu bu ilahın ne yeri belliydi, ne de kimse onu görebiliyordu. Mus'ab'la oturup sohbet eden Müslümanlar, Üseyd'in ansazın gelişini görmemişlerdi. Fark ettiklerinde dağıldılar. Sadece orada Mus'ab dimdik ayakta kalmıştı. Ve onu yumuşaklıkla İslam'a çağırdı. Üseyd geldi. Önünde durdu ve şöyle dedi, ''Söyler misin, sizi bölgemize getiren nedir? Zayıf akıllı kimseler mi? Eğer hayatta olarak buradan çıkmak istiyorsan, derhal buradan ayrıl.'' Mus'ab ise bütün vakar ve yumuşaklığını koruyarak, şöyle dedi, ''Kardeşim, oturup dinlemez misin?'' Eğer davamızı beğenirsen, kabul edersin. Eğer beğenmezsen, istediğin şeyi sana zorla kabul ettirmeye çalışmayız, merak etme. Hüseyit akıllı ve zeki bir kimseydi. Mus'ab'ın sadece kendinde olanı sunma gayretini gördü ve, Mus'ab onu sadece dinlemeye çağırıyordu. Eğer kabul ederse ne ala, değilse, Mus'ab, onun bölgesini terk edecek, başka bir kimse bölge ve kabileye zarar ziyan vermeksizin, çekip gidecekti. Bu aklına yattı. Üseit tamam diyerek, kılıcını yere koydu ve oturdu. Daha Mus'ab, Kur'an'dan az bir ayet okuyup tefsir etmişti ki, Üseit'te bir takım değişikliklerin olduğu görülmeye başladı. Mus'ab daha sözünü bitirmeden Useyd şöyle dedi. Bunlar ne doğru ve ne güzel sözler, bu dine girmek isteyen ne yapmalı söyle. Bunun üzerine Mus'ab radiyallahu an ona yöneldi ve şöyle dedi. Kardeşim, sadece elbise ve bedenini temizler, Allah'tan başka ilah olmadığına dair, ''Şehadet getirirsin.'' dedi. Üseit Allah'ın izniyle çok etkilenmişti. Az bir süre onlardan ayrıldı ve tertemiz su damlaları saçlarından dökülür bir vaziyette yanlarına geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum.'' Diye inancını ilan etti. Hüseyd'in Müslüman olduğu haberi ışık hızıyla Medine'de yayıldı. Sa'd bin Muaz, Mus'ab'a geldi. Dinledi ve o da Müslüman oldu. Sonra onu Sa'd bin Ubade'ye okudu. O da İslam nimetine erdi. Medine ehli birbirlerine Usaid bin Hudayr, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade Müslüman olmuşlar. Biz ne duruyoruz? Haydi Mus'ab'a gidelim ve iman edelim deyip duruyorlardı. İşte böylelikle Allah Resulünün ilk elçisi, benzersiz bir şekilde başarılı olmuş, ve bu işe ne kadar ehil olduğunu da kanıtlamıştı. Günler, günleri, haftaları, aylar, yılları birbirini kovaladılar. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Medine'ye hicret edecekti. Kureyş'in kini Düşmanlığı kat kat artmaya başlayacaktı artık. Birileri İslam'dan oldukça rahatsız olacaktı. Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda müşriklere iyi bir ders verildi. Arkasından Uhud'a, Müslümanlar iyi bir şekilde hazırlandılar. Saf olmuş Müslümanların arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu. Tek tek yüzlerini inceler, sancağa teslim edeceği şahsı araştırdı. Ve Mus'ab-ul Hayr'a seslendi. Mus'ab öne çıktı, sancağa yüklendi. Ve artık savaş, tam anlamıyla başlamıştı. Savaş çok kızıştı. Ve çarpışma şiddetlendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etti okçular. Müşriklerin bozguna uğramış halini görerek, bulundukları dağın, en yüksek yerini, maalesef terk ettiler. Böylece, inananların lehine gelişen savaş, bir anda aleyhlerine döndü. Orayı, terk etmemeleri gerekiyordu. Ama terk ettiler. Ansızın dağın boş bırakılan geçidini gören müşrikler, Müslümanlara arkadan yaklaştılar. Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın bulunduğu yeri zorlamaya başladılar ve sonunda ona ulaştılar. Bunu fark eden Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an sancağı alabildiğince yukarı kaldırdı. Yüksek sesle tekbir getirdi. Bir nevi dikkat çekmişti. Bütün müşrikler ona yöneldiler. Böylelikle onları kendi tarafına çekip Allah Resulü'nden uzaklaştırmış oldu ve bir ordu gibi onlarla savaşmaya başladı. Bir eli mukaddes sancağı tutuyor, bir eli düşmana karşı kılıç sallıyor ve müthiş bir kahramanlık gösteriyordu. Fakat düşmanlar üzerine çullandı onu geçip Allah'ın elçisine ulaşmak için var güçleriyle ona yüklendiler. Bu olayı Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an şöyle anlatıyor. İbnü's-Satt radıyallahu an şöyle der. İbrahim bin Muhammed bin Şurahbil Abderi Babasından naklen bize şunu haber verir. Uhud günü sancağa taşıdı. Müslümanlar daldıklarında o dimdik durdu. Atın üzerinde olan i̇bn Kamiye ona saldırdı. Sağ eline vurdu ve onu kesti. Mus'ab o sırada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak Resuldür. Ondan önce de Resuller gelmiştir diyordu. Sancağı sol eline aldı ve onu yükseltti. Düşman bu sefer o kolunu da kesti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, sancağı iki pazosuyla göğsüne sıkıştırmaya çalıştı. Aynı zamanda da kelime-i şehadet getiriyordu. Düşmanın üçüncü hamlesinde mızrak göğsüne saplandı ap yere düştü, sancak da yere düştü. Şehadet şerbetini içti. Şehitlerin yıldızlarına o an bir tanesi daha eklenmiş oldu. İman ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğruna kendini feda ederek kahramanca mücadelesinin neticesinde, İstediği mertebeye, şehitliğe nail oldu. Zannetti ki, kendisi veya sancak düşerse, Müşrikler korumasız, yalnız kalan peygamberi öldürmeye yol bulurlar. O böyle düşündü, Allah Resulü'nü olan sevgisinin Ve ona bir zarar gelmesinin endişesiyle kendisini ortaya attı. Her kılıç darbesinde tekrar tekrar etti. Allah birdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve evçisidir. Savaş bitmişti. Bu güzel şehidin cesedi bulundu. Yüzü kanıyla sulanmış toprağın içinde gizlenmişti. Sanki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kurtulduğunu tam olarak görmeden ve üzerine gereken koruma ve savunmayı yerine getirmeden, şehit düştüğü için utanıyor gibiydi. Allah Resulü ve Ashabı, savaş alanını incelemek ve şehitleri tespit etmek için geldiler. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın naaşının yanında, Gözleri dolu dolu oldu. Habbab bin Eret radiyallahu şöyle anlatır. Allah Resulü ile birlikte Allah yolunda hicret ettik. Sadece Allah'ın rızasını umduk. Allah ecrimizi elbet verecektir. Bizden bir kısmı öte dünyaya göçtü. Ecrinden dünyada hiçbir şey yemedi. Mus'ab bin Umeyr onlardandır. Uhud günü şehit edildi. Onu kefenleyecek çizgili küçük bir bez parçasından başka hiçbir şey yoktu. Onun başını örttüğümüzde ayakları açıkta kalıyor, ayaklarını örttüğümüzde başı açık kalıyordu. Allah Resulü bize şöyle buyurdu. Başından itibaren örtün ayaklarından açık kalan yeri de bir otla örtersiniz. Nasıl üzülmesin ki efendimiz? Hazreti Hamza radıyallahu anın ölümüyle karşılaşmış, bir de müşrikler onun burnunu, kulağını kesmişler, kalbini yerinden sökmüşlerdi. Nasıl üzülmesin efendimiz? Savaş meydanında dostlarının, yiğitlerinin cesetleri. Her biri vahşice tahrip edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ilk elçisinin cesedinin başının hemen yanında. Ahzab suresini okudu Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. 23. ayeti de okudu. Mü'minlerden öyle erkekler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde durdular. Sonra kefenlediği gömleğine baktı. İşte sen, gömleğinin içinde, saçları dağınık buyurdu. Savaş alanına uzun uzun baktı. Allah'ın Resulü, Size şahitlik ediyor ki, sizler kıyamet günü Allah'ın katında şehitlerseniz. Sonra etrafındaki sağ kalan asabına döndü. Ey insanlar! Onları ziyaret edin. Onların yanına gidin. Selam verin. Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, Onlara bir Müslüman kıyamet gününe kadar selam vermez ki o selamı iade edilmesin. Selam olsun sana ey Musab bin Umeyr radiyallahu an. Selam olsun üzerinize ey şehitler kahramanları. Selam üzerine olsun Allah'ın rahmeti. Ve bereketi şu mübarek Ramazan'da seninle olsun Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh. Ruhuna hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sofrası Ramazanı Şerif Özel, Sahabelerin Hayatları, Selmanı Farisi Radıyallahu An, Bu seferki kahramanımız Uzak Diyarlardan, İran'dan. İran'dan bundan sonra birçok Müslüman İslam'la kucaklaşacak ve onların arasında imanla, ilimde, dinde ve dünyada sahalarında çok önemli insanlar çıkacaktı. İslam'ın bu yayılışını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. Bu bizzat Allahu Teala tarafından gerçek bir söz olarak vaat edilmişti. Çok zaman geçmedi. İslam sancağının bütün beldeler ve saraylar üzerinde dalgalandığını kendisi gördü. İşte Selman-ı Fârisî radiyallahu bu olaya şahit olanlardandı. Hendek savaşı günleriydi. Hicretin beşinci senesindeyiz. Yahudi liderleri, müşriklerle anlaşıp, Müslümanlara saldırmak için Mekke'ye gittiler. Amaçları, bu yeni dini kökünden kazımaktı. Bu korkunç, anlaşmalı harbin planını yaptılar. Kureyş ve Gatafan dışarıdan Medine'ye saldıracak, henüz Medine'de ikamet etmekte olan Beni Kurayza'da Müslümanları içten ve arkadan vuracaktı. Onların planlarına göre Müslümanlar iki ateş arasında kalacaklardı. Efendimize Medine'ye doğru bir ordunun yaklaşmakta olduğu haber verildi. Müslümanlar büyük bir korkuya kapılmışlardı. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin Onuncu ayetinde şöyle geçmektedir: Hatırlayın ki, size üstünüzden ve altınızdan gelmişlerdi. Hatırlayın ki, gözler korkudan fıldır fıldır olmuş, kalp neredeyse gözlerinden dışarı fırlayacaktı. Allah hakkında kuşkuya düşmüştünüz. Ebu Sufyan ve Ueyne bin Hıs'ın komutasındaki 20 bin kişilik bir ordu, Efendimiz ve Vesselam'ın ve dininin ortadan kaldırılması için Medine'nin etrafını kuşatmaya başladılar. Bu ordu, sadece Kureyş'ten oluşmuyordu. İslam'ı bir tehlike olarak gören bütün kabilelerin müttefik kuvvetinden meydana geliyordu. Bütün düşmanları bünyesinde toplayan o son saldırıydı. Kabile kabile, cemaat cemaat Müslümanlarsa kendilerinin içindeki o zor konumunun idrakindeydiler. Allah Resulü Aleyhisselam istişare için bütün asabını topladı. Kendilerini savunma ve savaşma hususunda ittifak ettiler. Ama bu nasıl bir savunma olmalıydı? İşte o an, uzun boylu, gür saçlı ve Efendimiz aleyhisselatu vesselamın kendisini son derece sevdiği ve hürmet gösterdiği biri öne çıktı. Bu, Selman-ı Farisi radiyallahu anh'dan başkası değildi. Medine'yi şöyle bir gözden geçirdi, etrafını inceledi. Medine dört taraftan dağlar ve kayalarla korunan bir şehirdi. Ancak bazı yerlerde geçitler ve açıklıklar vardı. Kendi ülkesi İran'da uygulanan bir harp hilesi vardı. O da hendek kazmak. Eğer bu geçitlere ve geçilebilecek her yerin önüne geniş hendekler kazılırsa, düşmandan korunmak ve şehri savunmak kolay olacaktı. Allah-u Müslümanların beklediği çıkış yolunun ne olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Kureyş, böyle bir hendek taktiğini o zamanlar bilmiyordu. Dolayısıyla, ansızın karşılaştıkları bu olaydan dolayı, psikolojik olarak sarsıldılar. Allah'ın gönderdiği şiddetli bir kum fırtınasıyla da, dayanamayıp, mevzilerini boşaltmak zorunda kaldılar. Neticede, Ebu Süfyan, geldikleri yere geri dönmeleri için nida etti. Ve büyük hayallerle geldiler, zelil, perişan ve rezil olmuş olarak döndüler. Hendek kazma işinde, bütün Müslümanlarla beraber, Selman da yerini almıştı. Kazma işinde aktif olarak çalışıyordu. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elinde bir balyoz, Müslümanlarla birlikte kendisi de çalışıp duruyordu. Öyle bir yere gelindi ki, kaya bir türlü parçalanmak istemiyordu sanki. Herkes sırayla balyozu vuruyor ama o kayayı parçalayamıyordu. Selman-ı Farisi radıyallahu an çok güçlü ve boyca bir hayli uzun olmasına rağmen o da bu kaya karşısında aciz kalmış, darbeleri bir fayda etmemişti. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Hendey'in yerinin değiştirilmesini talep etti. Çünkü bu inatçı kaya Hiçbir şekilde kırılamayacaktı. Efendimiz Selman'la beraber o kırılamayan kayanın olduğu yere geldi ve kayayı inceledi. Kaya hakikaten çelik gibiydi. İki cihan sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem balyozu istedi. Ve balyozu vuracağı yerden uzak durmalarını istedi. Herkes uzaklaştı. Eûzu besmele çekti, iki mübarek eliyle bayyozu sıkı sıkı kavradı ve var gücüyle kayaya indirdi. Daha sonra Selman çıkan ateş parçasından Medine'nin aydınlandığını gördüğünü söyledi. İşte o bayyoz darbesi indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek bir getirerek şöyle seslendi Allahu ekber İran'ın anahtarları bana verildi. Bana Hire şehrinin köşkleri ve Kisra'nın medaini gösterildi. Ümmetim oraları fethedecektir. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam ikinci defa vurdu. Yine aydınlık kapladı ortalığı. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam tekbir getirerek yine buyurdu. Allahu Ekber, bana Roma şehirlerinin anahtarları verildi. Kızıl köşkleri, sarayları bana gösterildi. Ümmetim oraları da fethedecektir. Sonra, Üçüncü bir darbe daha indirdi o çelik gibi kayaya. Bu darbeyle kaya tamamen parçalandı. Bu esnada, Efendimiz'e Suriye ve San'a köşklerinin gösterildiğini ve diğer yeryüzü şehirlerinin gönderildiğinde ve bir gün, İslam sancağının o gönderlerde dalgalanacağı bildirildi. Bunun üzerine Müslümanlar, büyük bir iman coşkusuyla şöyle seslendiler. Bu bize Allah ve Resulünün vaadidir. Allah ve Resulü şüphesiz doğru söylemişlerdir. Hendek kazılması görüşünü dile getiren ve geçen müjdelerin verilmesine sebep olan kaya ile karşılaşan Selman, bütün bu müjdelerin gerçek olduğuna, yaşayarak, gözleriyle bizzat görerek tanık oldu. Çünkü o, İran'ın ve diğer yerlerin fetinde bizzat hazır bulundu. Suriye, San'a, Mısır ve Irak saraylarını gördü. Bütün yeryüzünün hidayet ve hayır ışıklarını saçarak, yüksek minarelerden yayılan, o mübarek sesle sarsıldığını gördü. İşte o, medaindeki evinin önünde oturmuş, etrafına toplananlarla, hakikat yolunda geçirdiği merhaleleri, çektiği çileleri anlatıyor, İranlılara, atalarının dininden Hristiyanlığa ve daha sonra İslam'a nasıl geçtiğini anlatıyor. Aklını ve ruhunu kurtaracak bir yol aramak için, baba yurdundan gurbete atılışını, hakikati bulma yolunda köle pazarlarında nasıl satıldığını hatırlıyor belki de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl karşılaştığını ve ona iman edişini anlatıyor. Haydi, gelin şimdi onun meclisine sokulalım. Ve hikayesini bizzat kendisinden dinleyelim. Ben İsfahan'ın Cey denilen köyündendim. Babam köyün reisiydi. Babaının en çok sevdiği kişi bendim. Mecusilik dinini öğrenmek için çok çalıştım. Nihayet, Onların ateşgedesi oldum. Ateşin sönmemesi için onu sürekli gözetimde tutardık. Babamın bir çiftliği vardı. Bir gün beni oraya gönderdi. Yolda Hristiyanların bir kilisesine uğradım. İbadetlerini işittim. Girdim ve ne yaptıklarına baktım. Gördüğüm ibadetleri hoşuma gitti. Kendi kendime, galiba bizim dinimizden daha hayırlıdır dedim. Güneş batana kadar o kilisede kaldım. Ne babamın çiftliğine gittim ne de tekrar yanına döndüm. Nihayet babam beni aramaya adam gönderdi. Hristiyanlara dinlerinin aslının nerede olduğunu sordum. Bana Şam'da dediler. Döndüğümde babama şöyle dedim. Baba Kiliselerinde ibadet eden bir topluluğa rastladım. İbadetleri çok hoşuma gitti. Anladım ki, onların dini, şu bizimkinden daha hayırlı. Babamla uzun süre konuştuk, sonra tartıştık. Beni gitmemem için ikna edemeyince, ayağıma zincir vurdu ve beni hapsetti. Hristiyanlara, Onların dinine girdiğime dair haber gönderdim. Ve şayet Şam'dan bir kafile gelirse, dönmeden önce bana haber vermelerini istedim. Çünkü o kafileyle birlikte ben de Şam'a gitmek istiyordum. Bana yardımcı oldular, isteğimi yerine getirdiler. Ben de ayağımdaki zinciri kırdım ve onlarla birlikte Şam'a gittim. Şam'a vardığımda, Oranın en bilgilisinin kim olduğunu sordum. O kilisedeki psikopostur denildi. Bunun üzerine ona gittim, olanları bir bir anlattım. Onun yanında kalmaya başladım. Hem hizmet ediyor, ibadetlerimi yapıyor ve bir yandan da ilim öğreniyordum. Ama psikopos kötü bir adamdı. İnsanlar fakirlere dağıtsın diye topladıkları sadakayı kendisine getiriyorlar. Fakat o, bu sadakaları kendisi için depolayıp duruyordu. Bir gün o psikopos öldü. Onun yerine başka birini geçirdiler. İçlerinde o adamdan daha dindarını görmemiştim. Her işinde Allah'a yönelen, ahireti arzulayan, dünyaya karşı sevgisiz, isteksiz, kendini ibadete vermiş biriydi. Daha önce hiç kimseyi sevmediğim kadar onu sevdim. Fakat Allah'ın takdiri gerçekleşip, ölüm ona da gelince şöyle dedim. Gördüğün gibi takdiri ilahi gelmiş durumda. Bundan sonrası için bana ne emreder, ne tavsiye edersin? Şöyle dedi. Ey oğul! Musul'daki bir adam dışında, benim yolumda ve bulunduğum hal üzere olan birini tanımıyorum. Ona git. O vefat edince tarif ettiği o rahibin yanına gittim. Durumu ona anlattım, böyleyken böyle. Ve Allah'ın kalmamı dilediği kadar bir zaman, onun yanında kaldım. Derken ölüm ona da geldi. Ondan da bana tavsiyede bulunmasını istedim. O da Nusaybinde yaşayan bir abidi bana tavsiye etti. Sonra ona gittim. Tüm olanları anlattım. Biraz orada kaldım. O da, öteki dünyaya gitmek üzereydi ki, tavsiyede bulunmasını istedim. Bana, Rum topraklarında bulunan, Amuriye şehrindeki bir adama katılmamı tavsiye etti. Ben de ona katılmak üzere yola koyuldum. Onunla birlikte yaşamaya başladım. Geçimim için, sığır ve koyunlar edindim. O da, ölmeye yakın haldeyken, kime gitmemi tavsiye edersin dedim. ''Ey oğul'' dedi. Bu dinde bizim gidişatımızda olan artık kimseyi bilmiyorum. Bu yüzden kimseyi sana tavsiye edemem. Fakat İbrahim aleyhisselamın dini üzere gönderilecek peygamberin gelme zamanı çok yakındır. Karataşlı iki dağın arasında bulunan bir şehre hicret edecek. Eğer şu an yaşayan o son peygambere ulaşmaya güç yetirebilirsen, Durma koş. Onun çok açık mucizeleri de vardır. Asla kimseden sadaka kabul etmez. Sadece hediyeyi kabul eder. İki omuz kemiği arasında peygamberlik mührü vardır. Sen onu gördüğün zaman tanırsın." dedi. Bir gün bir kervan geldi. Ülkelerini sordum. Anladım ki, onlar Arap yarımadasından. Onlara, şu sığırlar ve koyunlar karşılığında, ülkenize beni götürür müsünüz? dedim. Evet dediler. Ve onlarla birlikte yola koyuldum. Ama yolda bana zulmettiler ve beni bir Yahudi'ye, köle diye sattılar. O Yahudinin memleketine varınca birçok hurma ağacı gördüm. Oranın bana anlatılan ve son peygamberin hicret edeceği yer olabileceğini düşündüm ama değildi. O Yahudinin yanında bir müddet kaldım. Bir gün Kurayza oğulları Yahudilerinden biri geldi ve beni satın aldı. Sonra da Medine'ye götürdü. Burasının bana anlatılan yer olduğuna kesin kanaat getirdim. Kurayz'a oğulları yurdunda adamın hurma bahçesinde çalışmaya başladım. Sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber olarak gönderildiğine şahit oldum. Medine hicret etti. Kubada Amr bin Af oğullarının evinde konakladı. O sırada ben hurmanın tepesinde efendim olan kişide altında oturuyordu. Amcasının Oğlu, ona gelerek, şu kayle oğullarını Allah kahretsin. Kuba'da bir adamın etrafını üşüşmüşler. Mekke'den geliyormuş da, peygamber olduğunu söylüyormuş. Allah'a yemin olsun ki adam bunu der demez, beni bir heyecan sardı. Ayağım kaydı, neredeyse efendimin başına düşüyordum. Hızla aşağı indim. Ne dedin? Ne dedin? demeye başladım. Efendim elini kaldırdı, ve çeneme şiddetli bir yumruk indirdi. Sana ne ondan? Sen işine bak dedi. İşime döndüm. Akşam olduğunda yanıma biraz hurma aldım, çıktım ve Kuba'da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Yanına girdiğimde orada sahabeden bir grup vardı. Ona, siz ihtiyaç sahibisiniz, gurbettesiniz. ''Yanımda sadaka için ayırdığım biraz yiyecek var. Bulunduğun yer bana haber verilince, buna en layık olanın siz olduğunu düşündüm ve size getirdim.'' dedi. Amacı, son peygamberin o olup olmadığını test etmekti. Acaba sadaka alacak mıydı? Yanına koyduğumda asabına ''Allah'ın ismini anarak yiyiniz.'' buyurdu ama elini hiç uzatmadı, kendisi yemedi. Vallahi dedim, işte birinci peygamberlik işareti bu. Bak, sadaka yemiyor. Sonra eve döndüm. Sabahleyin biraz yiyecek daha götürdüm. Görüyorum ki siz sadaka yemiyorsunuz. O zaman şu yanımdaki şeyi size hediye etmek istiyorum dedim. Önüne koydum. Asabına Allah'ın ismini anarak bunlardan yiyin dedi ve kendisi de onlardan beraber yedi. Kendi kendime, işte vallahi bu ikincisi, hediyeyi aldı dedim. Allah'ın dilediği kadar bekledim. Sonra tekrar yanına gittim. Onu bir cenazeyi uğurlarken buldum. Üzerinde ince kadifeden bir elbise vardı. Selam verdim. Sırtının en yüksek yerini görmek için uzandım. Ne yapmak istediğimi anladı. Bürdesini hafifçe kaldırdı. İşte o an, peygamberlik alameti, iki omzu arasından görüldü. Tıpkı o rahibin bana anlattığı gibiydi. Sonra tuttum, öptüm ve ağladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Önünde diz çöktüm. Şimdi size anlattığım gibi başımdan geçenleri ona da anlattım. Sonra Müslüman oldum. Köle olmam, Bedir ve Uhud'a katılmama engel oldu. Bir gün, Efendimiz, Efendinle anlaşma yap da seni azad etsin buyurdu. Ben de anlaşma yaptım. Sahabilere bana yardım etmeleri için emretti. Allahu Teala bana hürriyeti nasip etti. Artık hür bir Müslümandım. Hendek savaşında ve diğer savaşlarda bulundum. İşte böyle anlatıyordu kendisi, Selman-ı Farisi Radıyallahu anh. Hayat hikayesini böyle anlattı. Nasıl bir tarihte iz bırakarak gitti? Nasıl insanlar bunlar dostlar? Bunlar, bu insanlar ve onların duyguları nasıl özel duygular ki, dünyevi zevklerden tam anlamıyla koparıp, belaların, zorlukların meşakkatlerin içine sürüklüyor. Bu Hakk'a nasıl bir gidiştir? Baba yurdundan, zenginlikten, çiftliklerinden, nimetlerden, her şeyden kaçıp da bir meçhule, belki fakirliğe ve zorluğa doğru sürüklüyor kendini. Kendi doğup büyüdüğü ülkesinden diğerine, bir şehirden başkasına sürüklenecek bir hayatı seçiyor köle olarak satılıncaya kadar hak peşinde ısrarla giden bu bitmek tükenmez yüreğin sahibi gayreti ve sadakati böyle olan bir adamın müslümanlığının daha başka nasıl olmasını beklerdiniz ki günlerce Ebu Derda radıyallahu anla bir evde kaldılar Ebu Derda Geceleri ibadet ediyor, gündüzleri oruçla geçiriyordu zamanını. Selman, onun bu şekilde ibadette aşırıya gitmesini tenkit ediyordu. Bir gün, onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Çünkü yaptığı ibadet nihayetinde nafile bir ibadetti. Ebu Derda radıyallahu an onu kınadı. Beni Allah için oruç tutmak, ve namaz kılmaktan alıkoymak mı istiyorsun? Selman-ı Farisi dedi ki: "Gözlerinin ve ev halkının senin üzerinde hakkı vardır kardeşim. Oruç tutmadığın günler de olsun. Bazen namaz kıl ve bazen uyu." dedi. Bu durum Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a iletildiğinde şöyle buyurdular: "Selman ilimle yoğrulmuştur." ''Doğru'' demiştir. Hendek gününde ensar, ''Selman bizdendir'' diyor. Muhacirler hayır, ''Selman bizdendir'' diyor. Paylaşılamıyordu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, mübarek sesini yükselttiler. ''Selman bizden, ehli beytendir'' buyurdu. Selman radıyallahu anh, Gerçekten bu şerefe layıktı. Sahabe içinde en önemli makamlara sahipti. Hazreti Ömer radıyallahu an'ın hilafetinde bir gün Medine'ye ziyarete gelmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an başkasına yapmadığı bir muameleyi yaptı ona. Bütün asabı topladı ve şöyle dedi: Haydi, hep beraber Selman'ı karşılayalım. Medine kenarında onu karşılamaya çıktılar. Selman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştı ve ona iman ettiği günden itibaren, hür bir mümin, mücahit ve abid bir kimse olarak onunla birlikte yaşadı. Aynı şekilde, diğerleriyle halifelerle beraber yaşamış, Hz. Osman radıyallahu anın hilafeti döneminde ahirete göç etmişti. O, doğru yolu seçenlerdendi. Ona birçok şey teklif edildi. Emirliği reddetmişti. Mal, mülkü ve refahlığı reddetmişti. Niçin reis olmaktan ve bir yere tayin olunmaktan kaçıyordu? Ancak bir seriyenin içinde cihada gitme durumunda kalırsa iş değişiyordu. Ama bir yere vali olmaktan korkuyor, bunu kendine yakıştıramıyordu. Kendisine yüklenilen reislikten ve yöneticilikten helal olarak verilen maaşı almaktan neden kaçmıştı? Hişam bin Hassan şöyle naklediyor. Selman'ın maaşı beş hemdi, 3000 bin kişiye emir tayin edilmişti. Ama o yarısını yatak, yarısını da elbise olarak kullandığı bir abayla hutbe okurdu. Maaşı kendisine verilirdi ve bu maaşı almazdı. Sadece eliyle kazandığından yerdi. Niçin bunları böyle düşündü? Neden dünyadan ele tek çekti? Halbuki bol nimetler içinde yetişmişti. Gelin. Cevabı yine kendisinden dinleyelim. Her birimizin yaşayacağı o sahneyi yaşıyordu. Ölüm döşeğindeydi. Ruhu, Rabbine kavuşmaya hazır iken, Sa'd bin Ebî Bakkas radiyallahu anh onu ziyaret etti. Selman, hüngür hüngür ağlıyordu. Sa'd radiyallahu anh dedi ki, seni ağlatan nedir ey Ebu Abdullah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi senden razıydı. Senden razı olarak vefat etti. Bu üzüntün nedir Selman? Şöyle dedi. Vallahi ölümden korktuğumdan ya da dünyaya olan bağlılığımdan ağlamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizden söz almıştı ve demişti ki: Sizin dünyadan olan nasibiniz yolcunun azığı kadar olsun. Şimdi ise görüyorsun ey Sa'at. Etrafımda eşyalar var. Hazreti Sa'at diyor ki: Baktım, etrafında temiz bir tabaktan başka bir şey yok. Nasıl bir insandı bu? Ey Ebu Abdullah dedim bize tavsiyede bulun. Ey Saad dedi bir işe kalkıştığında, bir hüküm vermek durumunda kaldığında veya yemin ettiğinde Allah'ı hatırla. Dünyadan işte böyle bir anlayışla aldığı bir malı, makamı ve şanı vardı. Verdiği sözü tutmuştu. Ölümü. O vaktin geldiğini anlayınca korkudan gözleri yaşla doldu. Halbuki yegane malı mülkü yemek yediği küçücük bir kaptı. O kapta hem suyun içiyor hem de abdest alıyordu ama yine de korkuyordu fazla maldan. İşte boşuna demediler. İnsanlar için de Hazreti Ömer'e radiyallahu an en çok benzeyen oydu diye. Medaine vali tayin edildiği ve orada valilik yaptığı günlerde bile yaşantısında hiçbir şey değişmedi. Yine hurma dallarından imal ettiği şeylerle geçimini temin etti. Valilik maaşını bir ay bile almadı. Bir gün soruldu. Ya Selman, sana valiliği kötü, çirkin gösteren şey nedir? Şöyle dedi. Başlangıcının tatlı." Ama ayrılmanın acı olması. Selman-ı faresi radıyallahu an. Mis kokusu bulunan bir kese vardı yanında. Ölüm hastalığına yakalandığı zaman, öldüğü günün sabahında hanımına onu gizlemesini istediği şeyi getirmesini söyledi. O mis kokusu bulunan keseyi getirdi hanımı. Celvela şehrinin fetinde eline geçmiş. Ve öleceği gün sürünmek üzere o güzel kokulu keseyi saklamıştı. Hanımından bir bardak su istedi. Sonra elindeki miski sulandırarak eritti ve ''Bunu etrafıma dök. Çünkü buraya bir takım kullar gelecek ki, onlar yemek yemezler. Sadece güzel kokudan hoşlanırlar.'' dedi. Hanımı bunu yaptı. Ona kapıyı üzerine kapayıp, biraz dışarı çıkmasını söyledi. Kadın çıktı. Biraz sonra döndüğünde, mübarek ruhunun dünyadan ayrılmış olduğunu gördü. Her taraf, mis gibi kokuyordu. O da, çok sevdiği Allah Resulüne, sallallahu aleyhi ve sellem, ve arkadaşlarına, ve diğer sevdiği, şehitlerine kavuşmuştu. allah Teala. Rahmet yağdırsın. Şefaatinden eksik eylemesin. Selmanı farisi Radiyallahu an. Ruhuna hediye olmak üzere buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife. Bismillahirrahmanirrahim.